uzunca bir haşiye. Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerreren imkanet illa sayhatan vahidatan hem ve ma'amru's saati illa kelamhül basar fermanları gösteriyor ki haşr-ı azam bir anda zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhud bir misal ister el -cevab. haşirde ruhların cesetlere gelmesi var, hem cesetlerin ihyası var, hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir. Birinci mesele, ruhların cesetlerine gelmesine misal ise, gayet muntazam bir ordunun efradı istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet, İsrafil'in borusu olan suuru, ordunun borazanından geri olmadığı gibi, Ebedler tarafında ve zerreler alemindeyken ezel canibinden gelen Elestu bir rabbikum hitabını işiten ve kalu bela ile cevap veren ervahlar elbette ordunun neferatından binler derece daha musahar ve muntazam ve mutiidirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir orduyu subhani ve emirber neferleri olduğunu gayet kat'î burhanları ile otuzuncu söz ispat etmiş. İkinci mesele, cesetlerin ihyası misali ise, çok büyük bir şehirde şenlik bir gecede bir tek merkezden yüz bin elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi, bütün küreye arz yüzünde dahi bir tek merkezden yüz milyon lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenabı Hakk'ın elektrik gibi bir mahlûku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mumdarı, Halikünden aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmeti ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşre azam terfetül aynda vücuda gelebilir. Üçüncü mesele, ecdadın defaten inşasının misali ise bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nev-i beşerin umumundan bin derece ziyade olan umum ağaçların bütün yapraklarıyla beraber, evvelki baharın aynı gibi, birden mükemmel bir surette inşaları, ve yine umum ağaçların, umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları, geçmiş baharın mahsulatı gibi, berk gibi bir süratle icatları, hem o baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin, birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları, hem kemiklerden ibaret olarak, ayakta duran emvat gibi bütün ağaçların cenazeleri, bir emir ile def atan, ba'tü ba'del mevt sırrına mazhariyetleri ve neşirleri, hem küçücük hayvan tayifelerinin hadsiz efratlarının, gayet derecede san'atrı bir surette ihyaları, hem bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri, ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle, bize abdesti ve nezafeti ihtar eden, ve yüzümüzü okşayan gözümüz önündeki kabilenin bir senede neşrolan efradı beni Adem'in Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde her baharda sair kabileler ile beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihyaları haşirleri elbette kıyamette etzadı insaniyenin inşasına bir misal değil belki binler misaldirler evet dünya darül hikmet ve ahiret darül kudret olduğundan Dünyada hakîm, mürettip, müdebir, mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyla dünyada icadı eşya bir derece tedrici ve zaman ile olması hikmet-i rabbaniyenin ile olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler ahirette bir anda ve bir lemhada inşasına işareten, Kur'an-ı Mûcizül Beyan, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ hil اَوْ هُوَ اَكْرَبْ ferman eder. Eğer haşrın gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi kat'î bir surette anlamak istersen, haşre dair, 10. söz ile 29. söze dikkat ile bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını gözüme sok. Ama bir dördüncü mesele olan mevt-i dünya ve kıyamet kopması ise, bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın, emri i ile küremize, misafirhanemize çarpması, bu hanemizi harap edebilir. On senede yapılan bir saray, bir dakikada harap olması gibi. Bu haşrin, dört meselesinin icmali şimdilik yeter. Yine, sadedimize dönüyoruz. Hem hiç mümkün müdür ki, Kainatın bütün hakiki ve ali hakikatlarının beli tercümanı ve hâlik kainatın bütün kemalatının muciz lisanı ve bütün maksatlarının harika mecmuası olan Kur'an'ı ı mucizül beyan o hâlik'in kelamı olmasın haşa ayâtının esrarı adedince haşa Hem hiç mümkün müdür ki bir sani hakim, bütün zîhayat zîşûr masnularını birbiriyle konuştursun ve dillerinin binler çeşitleriyle birbiriyle söyleştirsin ve onların sözlerini ve seslerini bilsin ve işitsin ve efaliyle ve inamiyle zahir bir surette cevap versin, fakat kendisi konuşmasın ve konuşamasın, hiç kabil midir ve hiç ihtimali var mı? Madem bilbedaha konuşur ve madem konuşmasına karşı tam anlayışlı muhatap en başta insandır, Elbette başta Kur'an olarak meşhur kütüb-i onun konuşmalarıdır. Hem hiç mümkün müdür ki bir sani hakim, kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve medh hüsenasını ettirmek ve envâ-i ihsanatı ile zihayatları mesrur ve memnun etmekle minnettarlıklarını ve şükürlerini rububiyetine mühim bir medar yapmak için koca kainatı enva ile erkanı ile zihâyata bir hizmetkar, bir mesken bir meşher, bir ziyafetgah yaptıktan sonra, zihayatların çeşit çeşit, binlerce envalarının nüsalarını o derece teksirini istiyor ki, kavak ve kara ağaç gibi meyvesizlerin bir kısım yapraklarından her bir yaprağı, bir tabur sineklere yani havada zikreden zihayatlara, hem beşik, hem rahm-ı mader, hem erzaklarının mahzeni yaptığı halde, bu zinetli semavatı ve bu nurani yıldızlara sahipsiz, hayatsız, ruhsuz, sekenesiz, boş hali, paydasız yani melekesiz, ruhani bıraksın. Haşa melekler ve ruhaniler adedince haşa ve kella. Hem hiç mümkün müdür ki bir sani hakimi müdebbir en ehemiyetsiz bir nebatın en küçük bir ağacın mebdelerini ve müntehalarını, Kemal intizam içinde mukadderatı hayatiyesini çekirdeğinde ve meyvesinde kalemi kader ile yazmakla beraber koca baharı bir tek ağaç gibi mukaddematını ve neticelerini kemale imtiyaz ve intizam ile yazsa ve en ehemmiyetsiz şeylere de lakayet kalmazsa fakat kainatın neticesi ve arzın halifesi ve envâ-ı mahlukatın nazırı ve zabiti olan insanın çok ehemmiyetli bulunan ef'alini ve harekatını yazmasın, daire-i kaderine almasın, onlara lakayt kalsın. Haşa, insanların mizana girecek olan amelleri adedince haşa ve kella. Elhasıl, kainat bütün hakikatiyle bağırarak diyor: Âmentu <SLean> billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsulihi ve bil yevmil âkhri ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi minallâhi ta'alâ. Vel ba'thu ba'da almavti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve ikhvanihi ve sellem. Âmin. Tevhidi bir münacaat ve mukaddimesi. Hazret-i i̇mam Ali radıyallahu an ve Kerremallahu ve Cehu, Kasidî Celcellütiyesinde kerametkârane Risale-i Nur'dan haber verdiği yerde, Risale-i Nur'u sirac nur ve sirac Sürç namları ile tesmiye ederek, Risale-i Nur'un üç ismine iki isim ilave etmesi cihetiyle ve bu risalede sirac nur namı tekrarı münasebetiyle, bu risalenin ahirinde, i̇mam Ali radıyallahu anh'ın en mühim bir münacatını iki derece tevsiye ederek, onun ulvi ile ve dilimizi onun bir dili hesabı ile istimal edip bu gelen münacatı dergahı vahidi ehade takdim ederiz. Münacat. Allahümme innehu leysa fi's semavat ve nucumun muharrakatun sayaratun ve la fi'l cevi sahabatun ve burukun mesbihatun ve ra'adatun ولا في الأرض غمرات وحيوانات وعجائب مصنوعات ولا في البحار قطرات والسمكات وغرائب مخلوقات ولا في الجبال حجرات ونباتات ومدخرات معدنيات ولا في الأشجار وراقات وزهرات مزينات وثمرات ولا في الأجسام حركات وآلات ومنظمات جهازات ولا في القلوب خطرات وإلهامات ومنورات اعتقادات إلا وهي كلها على وجوب وجودك شاهدات وعلى وحدانيتك دالات وفي ملكك مسخرات فبالقدرة التي سخرت بها الأراضين والسماوات سخر لي نفسي وسخر لي مطلوبي وسخر للرسائل النور لخدمة القرآن والإيمان قلوب عبادك وقلوب المخلوقات الروحانيات من العلبيات والشفليات يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم